Oh yeah. Çıkkasıydı.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 Yemek listesi gün 301 etli lahana dolması zeytin yağlı çalı fasulyesi salata irmik helvası büyük saatli marif takviyö. O bir kılıç balığının mülküsü yazılmasa da olurdu. Ama bizi yeni sulara götürecek akıntı durdu. Uskumru'nun arkasından gidiyordu. Sürünün içinde ben de vardım. Sırtımda bir zıkkın yarası. Mutlu olmasına mutluydum. Nedense gitmiyordu kulağımdan bürtülü o var sesleri. Deniz kızı girmiş düşünceme ben iflah olmam. Dalyanları birbirine katma korkinosların harcı. Dolanınca çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni bu kadar ağır olmasa. Beni böyle koşturan yaşama sevinci. Kanal boyunca bir o yana bir bu yana Siz yok musunuz siz derya kuzuları Kestim kılıcımla karanlığını dibin Yakamoz içinde bıraktım suları Aa, haysız gecelerde olur ne olursa Sırtında bir zıpkın yarası Atın beni mor kuşaklı bir takaya götürün İri gözlerimde keder, kılıcımda hüzün. Satın beni, satın beni. Rakı için. Merkez Açık Radyo burası 94.9 Açık ve onun Açık Gazete adlı programı Ömer Madra Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. günaydın. Evet Ahmet Kaya'ya da bir günaydın diyelim. 28 Ekim 1957'de Kürt müzisyen Ahmet Kaya doğmuştu. 3 yaşında olacaktı eğer 15 Bin... Paris'te hayata veda etmeseydi. Gönüllü bir sürgünde. Kendisinin Kılıçbalığı'nın Öyküsü adlı şarkısını dinledik. Bunun sözleri de Halim Şefik Güzelson'un şiirinden aktarılıyordu. Oldukça önemli bir. Müziksiyen olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Kaya'nın popüler bir Malatya'da doğmuş. ve yani Çeşitli şairlerin Atilla, İlhan, Hasan Hüseyin ve Ülkü Tamer'in şiirlerini de besteleyen Ahmet Kaya. Pek çok arayış içine girmiş ve besteciliğiyle de. Ön, ön plana çıkmıştı fakat en ilginç tarafı 1999'da birçok albümü toplatılmış ve konserleri de iptal edilmiş olduktan sonra da 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin Princess Hotel Kongre salonunda düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü almış Ödül konuşmasında da şey diyor, ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ederim. Bir de açıklamam var, şu anda hazırladığım, önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklar? hesaplaşacaklarını bilmiyorum diyor bunun üzerine salondaki insanlardan bir kısmı pop müzik sanatçıları da var aralarında var gazeteci magazin gazetecileri e, çatal fırlatmakta da dahil olmak üzere bir tür linçe girişiyorlar Ahmet Kaya'yı Kaya ve eşini salondan güçlükle çıkartıyorlar ve sahnede de 10. yıl marşı söyleniyor Sonradan da birkaç gün sonra olayın hemen arkasında da birinci sayfasında Ne Mutlu Türküm diyene ibaresi bulunan Hürriyet Gazetesi de birinci sayfasında Ahmet Kaya'nın 93'te Berlin'de Kürt İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konserin fotoğraflarını yayınlıyor. Ve bunun üzerine de PKK'ya yardım ve yataklık bölücü örgüte, yardım ve yataklık ve halkı ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik İddiasıyla DGM'de toplam 10,5 10 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açılıyor. Kaya Haziran 1999'da Türkiye'den ayrılıyor. Yargılamaların sonucunda da kıyabında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırılıyor. Ama yurt dışında olduğu için hapse girmiyor. Daha sonra hürriyette yayınlanan bu görüntülerin düzmece, tamamen düzmece, sahte olduğu da ...ortaya çıkıyor... ...Ahmet Kaya... ...2000 yılında... ...Hoşça Kalın Gözüm isimli... ...albümün kayıtlarını yaparken... ...Paris'in Porte Versailles sentindeki evinde... ...bir gece kalp krizi sonucu... ...hayata veda ediyor... ...cenaze merasimi... ...Paris'te Kürt Enstitüsü'nde yapılıyor... ...ona da bir günaydın... ...demiş olduk... ...evet... Gelelim bugüne diyebiliyoruz herhalde. Tam 10. yılı ölümünün de öyle mi? Evet. Ee, Türkiye'den çıkalım. Bari Avrupa'ya doğru açılalım. Tekrardan memlekete döneriz. Böylece de bir daire çizmiş oluruz en azından. Ee, nereden başlamak lazım bilmiyorum ama yine e, memleket dışında işler iyi değil diyebiliriz. Memleket içinde iyiymiş gibi olur hem böylece. Ee, Avusturya'da <gülüyor> bence önemli haberlerden biri. Ee, FPÖ yani işte Özgürlükler Partisi ee, sadece ırkçı bir parti ve ciddi anlamda oy patlaması yaşadı Avusturya'da son seçimlerde şeyle hatırlamak mümkün. Ee, afişlerinde işte e, hadi Müslümanları taşlayalım ee, tadında işte Sarışın elinde sapanlı bir çocuk ve bir şövalye yönlendirmesi olan parti e, FP genişliyor Almanya'da da aktif siyasete katılma kararı alınmış Ve e, Almanya'da da e, yeni bürolar açılacağını açıklamış Parti Avusturya'dan Almanya'ya doğru devam ediyor Partinin genişlemesi Tabi bu olabilecek mi? E, Almanya'daki sol ne diyecek bu işe falan filan o kısım belli değil ama e, en azından buna niyetlenebilecekleri kadar ciddi bir ortam ve e, taban bulduklarını düşünmek mümkün. E, Avusturya'da hakikaten neredeyse biraz daha ittirseler iktidar partisi e, olmaya doğru gidecekler bile diyebilmek mümkün. E, Almanya'daysa bakalım ne olacak? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, seçimde gelecek salı günü yapılacak seçimlerden sonra Amerika'daki sağın da muazzam yükselişine. ...yabancı düşmanlığını, ırkçılığı ve her türlü bilim düşmanlığını filan da içeren... ...sağın yükselişini de Hı -hı. muhtemelen dikkatle izlememiz gerekecek. O da Amerika kanadı işin. Yani Avrupa kanadında zaten FPÖ'nün en büyük e, tehdit noktalarından biri... E, ...Avrupa çapında ırkçıları örgütlemekle ilgili ciddi çabaları. Yani... E, Sadece Avusturya ya da Alman ya da işte e, her ırkçılığını yapıyorsa e, böyle bir ırkçılık değil aslında bütün ırkçı sağ milliyetçi partileri bir cephe halinde örgütlemeye çalışıyorlar. Avrupa çapında e, bu da işte Avusturya'da Almanya'da falan çok hoş karşılanıyor e, oraların milliyetçileri ırkçıları tarafından böyle bir durum. Evet bunlar e, karanlık bulutların, kara bulutların e, semalarda, dünya semalarında dolaştığını gösteren haberler. Bunlara iki tane daha tatsız şey evet. eklemek zorundayım. Keşmir'de bir e, e, yazar Arundhati Roy hakkında kalkışmaya, ayaklanmaya teşvik suçundan Dava açılması söz konusu, ömür boyu hapse mahkum edilmesi istenebiliyor. Dünyanın en önemli yazarlarından ve aktivistlerinden biri olan Arundhati Roy, niye böyle bir karar verilmiş Arundhati Roy ile ilgili? Çok basit, çünkü Keşmir'deymiş. Evet. Ve Keşmir e, tartışmalı bir bölge, kime ait olduğu falan gibi garip bir hali var ve insanları da çok zor durumda. Bu sebeple. işte onu söylemiş o da zaten. Bunu ha, yazdığı o, Deseydim için, ben de bunu demezdim. <gülüyor> evet. Yani ta tartışmalı olduğunu söylemenin büyük bir suç bölücülük suçu olduğuna kanaat getirmişler ve dava açmışlar. Yani e, bu son derece önemli bir şey. Sabah gazete bunu diyor 26 Ekim tarihli Srinagar'dan, Keşmir'den yazıyorum bunu diye bir kısa, kısa yazı yazmış. Common Dreams nokta orada okuyabiliyoruz. Hı hı. Sabah gazeteleri şeyi açtım ve sabah gazeteleri benden bahsediyordu diyor. Arun Roy tutuklanabilir ve hapse atılabilir yargılanabilir diyor. Halka ayaklanmaya teşvikten. Keşmir'deki kamu ya ...açık toplantılarda yaptığı konuşmalardan dolayı... ...yani ben diyor burada milyonlarca insanın her gün söylediği şeyleri dile getirdim... ...ve başkalarının da başka yorumcuların da yıllardan beri yazıp söylediği... ...yıllar yılı yazıp söylediği şeylerden başka bir şey değildi... ...ve benim konuşmalarımın transkripsiyonlarını okuyacak olan... ...herhangi bir buna zahmet edecek olan herhangi biri varsa... Tamamen bir adalet çağrısı olduğunu bunun özünde görecekler. Keşmir'de yaşayan halkın da senin de biraz önce söylemiş olduğun gibi. Harbi askeri e, işgal altında olduğunu e, dünyadaki en ağır askeri işgallerden birinin altında inlediğini söylüyor Roy. Evet ve yani Keşmirli panditlerin kendi e, ana vatanlarından uzun süreden beri yoksun bırakıldıklarının trajedisinden bahsettim. Bu dokunulmaz denen kastın en alt kastı. Dalitlerin yani. kabilelerin askerlerinin Keşmir'de öldüğünü söyledim. Orada ölmüş olanların mezarlarını ziyaret ettiğimde de Puddal orada ki köylerde, kasabalardaki böyle çöplük yığınların içindeki mezarlarını da gördüm. Ve Hindistan'ın bütün yoksul kesimleri içinde bu işgalin ağır bedelini ödeyen yoksul kesimlerin ne kadar ağır bedeller ödediğini söyledim. Şimdi de bir polis devletine dönmekte olan ülkede tehlikeler altında yaşadığını söyledim diyor. Yani de. işgalin yanında bir de artık terörize edilmekte olan bir Keşmir halkından bahsediyor Roy ve e, aslında bütün bedeli işte Dalit askerlerin ölerek ve e, kendi ana vatanlarında işgal altında yaşayan insanlar tarafından ödendiğini anlatıyor. Ve tabii ki Hindistan'ın tüm yoksulları tarafından. Bu idamla yargılanmak ya da ömür boyuyla yargılanmak için yeterli sebep. Ama işte o zaman dünyanın en büyük demokrasisi filan diye adlandırılan ve Manmohan Singh gibi böyle çok tanınmış bir ekonomistin Medeni görünümlü bir ekonomistin başbakanlık yaptığı bir ülkeden bahsetmemiz biraz güçleşiyor o zaman. Şopiyan'a gittim diyor Güney Keşmir'deki bir elma üreticilerinin bulunduğu bir şehre, elma ağaçlarının bezediği bir şehre 47 yıldan beri kapalıymış çünkü şey, 47 günden beri kapalıymış oraları çünkü As Asiye ve Nilüfer diye iki genç kadın bedenleri özlerine geçilmiş ve öldürülmüş kadınların bedenleri evlerinin yakınında ırmakta bulunmuş. Hala faili meçhul kalmış. Orada Nilüfer'in kocası Şeki'yle ve Asiye'nin kardeşiyle görüştüm. Ve çıldırmış üzüntüden ve öfkeden çıldırmış insanlarla. ...görüştüm orada diyor... ...artık her türlü umudu kaybetmişlerdi... ...insaf... ...adalette öyle deniyormuş Hindistan'da... ...insaf... ...iyi <gülüyor> mi karşılık bence... ...insaf gelmeyecek mi diye... ...çünkü artık azadi'nin... ...ya o da özgürlük demek malum... ...tek umudu olduklarını... ...düşünüyorlar... ...ve e, genç... ...taş atan çocuklarla karşılaştım... ...orada diyor... Alınlarının şakından, gözlerinin arasından vurulmuş taş attıkları için bir genç adamla da, bir delikanlıyla da seyahat ettim. Üç arkadaşı, Anantang, Anantnag bölgesinde üç arkadaşının hepsi de gençmiş, teenager diyor işte, 19 yaşın altında göz göz altına alınmış ve Tırnaklarının sökülmüş olduğu, taş attıkları gerekçesi. Bunları yazdım diyor. Nefrete, toplumu nefrete teşvik ettiğimi konuşmalarında söylüyorlar. Ve Hindistan'ın bölünmez birlik ve bütünlüğünü bölmeye çalıştığımı söylüyorlar diyor. Fakat söylediklerim aslında sevgiden ve gururdan, onurdan geliyor diyor aslında. İnsanların ölmemesini hızlarına geçilmemesini, hapse atılmamaları, tırnaklarının sökülmemesi, hindis, Hintliyim demediğin sürece, bunlar başına gelmesin insanların diye. Söylediğim için diyor, adil bir toplum için uğraştığım için söyleniyor diyor. Ve Veil o ulusa ki, o ülkeye ki yazarlarını, fikirlerini söyledikleri için susturmaya çalışırlar. Veil o ülkeye ki, Adalet isteyen insanlarını hapse atar, atmaya çalışır ve toplu katiller, kitle katilleri, şirketlerin tetikçileri, yağmacılar, ız düşmanları ve en yoksulların yoksulluğu olan insanları soyup soğana çevirirlerse ortalıkta dolaşırlarken Veil o Ülkeye demiş. Çok önemli bir şey bu aslında. Yani demin verdiğimiz aslında on sene önce Ahmet Kaya'nın e, başından geçenlerle Arun da Tiro'nun başından geçenler aslında çok ciddi benzerlikler taşıyor. Evrensel durumlardan bahsediyoruz çünkü. Birilerinin e, birilerine fena halde e, kötülük ettiği yerlerde konuşmak tehlikeli hale gelebiliyor. Bu bin bir tane e, örneğini görmek mümkün ama... Bir başka örneğini de söyleyeyim mi? <gülüyor> Buyurun. emir makhulden de bahsetmenin tam zamanı insan hakları eylemcisi emir makul İsrail'de hizbullah hesabına casusluk yapmakla suçlanıyor son derece bilinen bir isim insan hakları mücadelesinde kendisine düşman ajanıyla temas düşmana yardım ve savaşa sırasında düşmanla iş birliği suçlamaları isnat edilmiş ve savcılık pazarlık yapmış demiş ki casusluk suçunu kabul edersen karşılığında savaş sırasında düşmanla iş birliği suçlamasını iddianameden çıkartırım demiş. Bu kabul edilmiş. İsrail'de ittiyah, itticah adıyla bilinen Arap Dernekleri Birliği'nin başkanıymış kendisi. Duruşması sırasında 2008 yılında Danimarka'da Hizbullah temsilcisiyle görüştüğünü ve örgüte İsrail'deki güvenlik tesisleri hakkında istihbarat sağlamayı kabul ettiğini söylemiş. Emir Mahhul ile birlikte tutuklanan İsrail Arap eylemci Ömer Said de casuslukla suçlanıyormuş. İşte böyle de bir başka dava da orada geliyor. Ortalık casuslarla, hainlerle, hainlerle dolu. Yani doğru söyleyenin dokuz köyden kovulması bir sorun değil aslında yalan söyleyenler e, her zaman çok daha pişkin ve saldırganlar çünkü yalanın ortaya çıkması bir sürü bir sürü sıkıntı demek. Tam bu haberin üzerine herhalde söylenebilecek olan e, Filistin'de saldırganlığın gerçekten akıl boyutlarda ilerletilmeye çalıştığı İsrail e, aşırı sağı ya da işte e, ırkçıları tarafından. En son provokasyon denebilir herhalde buna rahatlıkla. Doğu Kudüs'te e, Filistinleri yani Arapların çoğunlukta oldukları bir kasabada yürüyüş düzenledi. E, İsrailli aşırı sağcılar. E, kuzeydeki bir kentmiş Umel Fahem'e gelmişler ve e, burada otobüslerle gelmiş 70 kadar e, işte ırkçı ve protesto amacıyla neyi protesto derseniz İslami hareketi protesto ediyorlarmış. Ee, ve burada gösteri yapmışlar. Ee, İslami hareket bürolarının yakınında. yani Bunun e, bu provokasyon örneği dersek çok haksızlık etmiş olmayız. Yok diye. bu gayet. Olay çıkması için ne istiyorsun? İşte böyle bir şey istiyorum gibi bir şey. Ee, 1500 kadar da polis onları korumak üzere oradaymış. Ee, i̇ki milletvekili yaralanmış. Ee, niye derseniz e, çünkü onlar Hadaşın milletvekilleri yani işte İsrail'in komünist Partisi'nin milletvekilleri çoğunluğu da Arap e, Hadaşın milletvekillerinin e, Hanan Zuabi ve Afu Agbarya e, yaralanmışlar. Hanan Zuabi'yi de çok iyi biliyoruz, evet. çok önemli bir kadın yani. E, Agbarya'yı tanımıyorum ilk kez duydum ben ama Zuabi gerçekten yakinen bildiğimiz e, isimlerden biri. 1500 de, polis iki milletvekilini koruyamamış bu e, gösteriler diyelim sırasında. Vatan haini olarak da e, çok evet. ağır hakaretlere konuşma yapmasının engellenmesi gibi bir Mecliste konuşurken işte evet. Konuşmasına izin verilmeyen bir milletvekili Zuabi. Eee tabii şu hafta konuşuyor işte Filo'ya. Evet. Yardım yani, filosunda özgürlük kaç. işte filozof özgürlük evet. Böyle bir durumlar aslında gerçekten bir yarılmadan da İsrail'de bahsetmeye başlamak için belki de doğru zaman veya bunu ümit etmek için doğru zaman koalisyonun azınlıklardan sorumlu bakanı Avishay Braverman ise demiş ki kentin Arap sakinlerini kışkırtmaya hedefleyen yıkıcı ve tehlikeli provokasyon demiş. Hükümetin içinde de böyle lafların edilip hükümetin hükmetmeye devam ediyor olmasını nasıl açıklamak gerekir bilmiyorum iktidar hırsı dışında. Yüzlerce kurşunla öldürülen e, mavi marmara gemisindeki aktivistlerin öldürülmesiyle ilgili olarak da onların her biri öldürenler birer kahramandı demişti Netanyahu'da. Evet. Böyle de bir çok zehirleyici bir dilde kullanıldığını belirtmemiz lazım. Aslında böyle kullandığımız zaman çok daha netleşiyor bundan çok daha sinsi bir dil kullanıyorlar çünkü öldürenler falan demiyorlar. İsrail askerleri çok zor bir iş başardı onların her biri kahramandır deyip soyutlayarak devam ediyorlar evet. tabi ne güzel işte yarım metreden insanların kafasına kurşun sıktınız kahramansınız deseler aslında hiç itiraz etmeye gerek yok çok daha net bir durum oluşacak ama tabi ki öyle işlemiyor hiçbir yerde olmadığı gibi Ya e, Afu Akbar ya bu gösteriyi faşist bir provokasyon olarak nitelemiş Dupedür başka bir şey söylenebilir mi Hakikaten, ben de bilmiyorum yani eee İkinci intifadanın nasıl çıktığını ve İsrail'in bu bugünkü politik durumuna nasıl geldiğini iyi hatırlamak gerekiyor. Yine barış görüşmeleri falan derken e, yine Kudüs'te yapılan provokasyonlarla girilmişti. Netanyahu yapmıştı o zaman e, bu provokasyonlara hayır giderim burası İsrail toprağıdır deyip e, Filistin topraklarına girmişti. Ve ardından da ikinci intifadanın patlaması kaçınılmaz hale gelmişti binlerce insanın. Kanı hala elinde duruyor. Evet amaçlar üçüncü intifadanın çıkarılması anlaşılıyor. Öyle deniyor değil mi? Yani gerçekten olabilir. Çünkü intifadalar İsrail içinde propaganda makinesini tekrardan çalıştırmak ve ölümleri anlamlı kılmak için ideal birer ortam. Evet yani her şey yolunda giderse bu konuyu, bu konuları hem İsrail hem de Filistin insanlarının Ortalama insanın gözünden yazmak, araştırmak için neredeyse bir ömür vermiş olan radyocu Sandy Toll'ın pazartesi günü radyomuzda olacak. Eğer bir aksalık, aksaklık olmazsa kendisine bunları da taze taze sorma imkanımızda olacak. Çok 3 yıl süren bir şeyde bir kitap yazdı 2006'da hala da durumun gittikçe ne kadar vahim hale gittiğini gösteren de Yazılar kalemi alıyor. Sen de inşallah bir problem olmazsa kendisiyle pazartesi günü görüşeceğiz bu mikrofonlarda. E, yani bu gösteriyi örgütleyen ırkçı liderlerden biri Itamar Bengüir demiş ki niye yapıyorsunuz? Her zaman olduğu gibi yine e, ırkçılar ve milliyetçiler aslında vatanlarını savunuyor. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. E, hiçbir yerde evet saldırıyoruz çünkü falan diye başlayan cümle duyamazsınız ağızlarından. Burada da duyamıyoruz tabi. E, üçüncü intifada çağrısında bulunan İslami hareketin yasa dışı olduğu mesajını vermek üzere orada toplanmışlar. Hmm. Yani e, gerçekten epeyce kof bir açıklama ama e, eminim ki oradaki e, işte bütün propaganda makinesi vesaireyle birlikte bir anlam ifade ediyordur. Bize buradan garip göründüğü kadar. Pankartlar da dehşet verici ya. İsrail bayrakları bir yanda teröristlere ölüm sloganları e, pankartlarda da rahat salahı. Kovun buralardan evet. atın. Teröristlere ölüm ibareleri Rahat Salah da şey Rahat Salah da e, İslami Hareket'in kuzey bölgesi sorumlusu bir din adamı aslında İsrail'de yaşıyor. Ama onu da istemiyorlar. İstemiyorlar ama e, mesela işte bu Mavi Marmara sırasında adını öğrendiğimiz kişilerden biri Salah. Çünkü Mavi Marmara'daydı ve e, bir ya dönem şey de bir... iddia edildi. Onu öldürmek üzere evet. operasyon yapıldı iddia edilmişti. Hatta öldürüldü. Önce evet sözler de çıkmıştı. çıkmıştı. Yaralandı anlaşıldı sonra. Yanılmıyorsam. Evet. evet yani e, ardından Filistinli gençlerle e, İsrail'in solcuları e, ya da yanlıları bir araya gelmişler ve. Barikatlar kurulmuş göstericilerin yürümesi engellenmeye çalışılmış bu arada tabii ki polis demokratik hakkını kullanmakta olan göstericileri korumak üzere gruba saldırmış. İşte böyle yani her yerde aslında Hindistan'dan Filistin'e İsrail'e ya da Türkiye'ye çok fazla değişmiyor yani Ahmet Kaya ile açtığımız program galiba salahla bitebilir. Çok farklı bir şey değil çünkü üç aşağı 5 yukarı her yerde aynı şeyin tartışmasını çatışmasını Yaşamını ve ölümünü izliyoruz. Evet bütün bu kötülüklerin filan içinde belki şeyi de eklememiz lazım. Yani Nijerya'da dehşetli bir kolera salgını Haiti'de kolera salgınından bahsettiğimiz bir dünya bu. Ve bu arada da bir tane de iyi haber verelim ilk yarım saat içinde bari. Evet. Buna da iyi haber demeye de bin şahit ister ama olsun. Bizce iyi bir haber bu. Adil değil. Adaletle hiçbir ilgisi yok ama iyi haber. Desek doğru herhalde Hı. çünkü neyse haberi verdikten sonra zaten kendini anlatıyor haber. Yani Türkiye'de ilk defa bir asker işkenceyle adam öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı. Diyarbakır'da iki kardeşiyle birlikte gözaltına alınan Abdülkadir Kurt'u işkence ederek öldürmekle suçlanan Asteğmen Salih Üner Rambo'la kaplıymış kendisi ve 15 askerin yargılandığı davada karar çıktı ve mahkeme sanık Üner'i eziyet çektirerek kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Evet yani ardından onu... sanık hakkında dosyaya yansıyan geçmişteki hali, fiilde, fiilden sonraki davranışları, olayı örtbas etme konusundaki çabaları, olay nedeniyle pişman olduğuna ilişkin bir halinin görülmemesi bile indirimde uygulamadı. Ee, bu önemli herhalde diyebiliriz bütünde ama tabii iki şey e, burada göze batıyor. Bir 17 yıl evet. yani işkencede öldürülen bir insanla ilgili e, devlet tarafından, devletin elinde. E, ölen bir insanla ilgili 17 yılda çözülemeyen bir dava e, ve üstüne üstlük Rambo'nun tek başına e, ceza aldığı da bir dava çünkü e, diğer sanık Asteymen ve e, Er ve Az Subayların hepsi berat etti üstlerine atıldığı suç sabit olmadığından dolayı. Ee, ama yine de iyi demek gerekiyor evet, işte herhalde. Çünkü bunlara bile hasret kaldığımız bir ülkede yaşıyoruz. Yani ilk defa adalet diyorum anlamında. işkenceyle öldürmekten bir devlet görebilirsiniz sivil ya da asker. Hem de afletçi sebepler falan uygulamadan. Hmm. Ee, 17 yıl sonra gelen bir adalet diyebiliriz belki buna işte. O yüzden adalet mi kısmı gayet gayet benim için mesela e, Diğer sanıkların tamamının beraatına karar verilmiş durumda evet. Abdülkadir Kurt, Adli Tıp Kurumu'nun raporunda hem iç hem dış kanama sonucunda hayatını kaybetti. Belirlenen bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 36 yaşında öldü. 17 yıl sonra ailesi en azından katilinin ceza aldığını bilme şansına sahip. Evet, işkence gördüğünü. Yani PKK'ya yardım ettikleri gerekçesiyle bölücü örgüt, terör örgütü. Deniyor PKK'ya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan köylülerden biri. Çoluk çocuğu var mı, ailesi var mı ondan bahsedilmiyor. Yakınları 17 yıl sonra böyle bir adaletle karşılaşmış oluyorlar. İşte kötünün iyisi haber. açık gazete. sun up in the sky, stormy weather, since my men and I ain't together, keep swinging all of the time. everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time. All of the time When he went away The blues stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me walk in the sunlight once more I can't go on Everything I had is gone Stormy weather Since my man and I together strain all of the time. Johnny Mitchell'dan "Stormy Weather" adlı parça dinledik. Bir caz standardı. E, fırtınalı havalar gerçekten de hem metaforik anlamda son derece kara bulutların uçuştu. işte biraz önce abi hani ile birlikte size sunmaya çalıştığımız bir parça, bir tutam dünya ve Türkiye haberlerindeki karanlık fırtınalı havalar gerekse de. Gerçek bir fırtına da var şu anda dışarıda. En azından bizim bulunduğumuz kesiminde İstanbul'un hem yağmur hem de kuvvetli bir fırtına havası var. Biz de ona atfen size bir fırtınalı hava parçası çalalım dedik John Mitchell'ın yorumuyla. Evet devam ediyoruz programımıza Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete. Sürüyor. Şimdi bir de çevre savaşları var ama ona geçmeden önce şeyi de söyleyeyim. Afganistan'da bir NATO askerinin öldüğü ve bu yıl ölen yabancı askerlerin sayısının 600'e tamamlandığını toparlak rakam. Afganistan Güvenlik Destek Gücü deniyor ISAF ya da ISAF. NATO askeri tabii ölmüş. Yani hangi ülkenin yurttaşı bilinmiyor. Açıklanmıyor artık hiçbir şekilde. NATO diye bir ülkeden bahsetmiş gibi oluyoruz. Aslında Arundhati Roy'un bahsettiği dalitlerden farklı bir şeyden bahsetmediğimiz için ülkelerin evet. istenmeyenleri, işsizleri, yoksulları ve onların çocukları ölenler çok kabaca NATO askeri adı altında. Yani her yerde değişmiyor. Burada Buralarda biraz daha herhalde mezarları belli. Üzerine çöp dökemiyorsun. Şehitlikleri falan filan var bu coğrafyada. O tarafta e, o da yok. Daha geri olduğunu varsayabiliriz herhalde. Ya da fark var mı emin olamadım. Evet tabi bu aynı hikaye tabi şey için de söz konusu çok genelleme yapıyormuş gibi gözükeceğiz ama hepsi aynı paranın birer yüzü. Bu koleradan 1500'ü aşmış mesela Nijerya'da ölenlerin Hı -hı. ve tamamen bu petrol başta Shell olmak üzere büyük petrol şirketlerinin ortalığı kasıp kavurmasından dolayı dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Nijerya ülkesinin ortaçağ durumlarında kalıyor olması yani ortaçağdaki kolera salgınlarından bahsediyorum sadece yani 1555'e ulaşmış ve bu yıl sadece 38.000'den fazla vaka tespit edilmiş yani şu 2010 yılındaki Nijerya'dan bahsediyoruz Batı Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri ve en zengin olması gerekenlerden biri. Öte yandan da tabii Haiti'yi unuttuk bile. Orada da 300'e doğru gidiyor. Koleradan gidenlerin sayısı. Ev falan hak getire zaten. Böyle şeyler artık konuşmuyoruz bile. Çadırları var mı yok mu bunu da konuşmuyoruz. Hayat bu şekilde akıyor oralarda. Çünkü öyle akması gerekiyor. Maalesef bununla uğraşacak vaktimiz gücümüz yok. Başka işlerimiz var. Şahsi olarak konuşmuyorum tabii bundan e, böyle de bir sonuç çıkartılmasını istemem. E, gidip çadır götürelim ve onlara yardım edelim değil. Burada gayet gayet e, sistemik tercihler olduğunu ve bu tercihlerin sonucunu hep birlikte yaşadığımızı e, ve bir kısmımıza fena halde ölüm ya da sürünmek düştüğünü görmek gerektiğini hatırlayalım. Aynı şekilde mesela bütün şey bölgesinde, Meksika Körfezi'nin kıy kıy Amerika kıyılarında bir Muazzam bir facia yaşanıyor Mississippi'den. Yani küçük çocuklar, mesela Gavin Tillman, 2 yaşında bir çocuk, ağır solunum yol, üst solunum yolları sinüs ve virüs, viral enfeksiyonlardan sorumlu. Neden? Çünkü bu BP'nin petrol kazasından ve petrol fışkırmasından sorumlu şirketin, Olayları gözlerden gizlemek için attığı dispersant denilen maddeler vardı ya. Bütün bu kimyasal maddeler. Evet. İkisi birleşince Texas Üniversitesi'nin filan çalışmaları da var bu konuda. Hı hı. Kat be kat daha zehirli hale geliyormuş insan sağlığı ve canlı sağlığına. Ve şimdi hastalıklar çoğalıyormuş. Bizzat yerinde gözlem yapmış. Dar Cemali de. Çok yakından bileceklerdir Irak Savaşı'ndaki muazzam bağımsız gazetecilik çalışmalarından bilenler. Aynı zamanda kendisinin Körfez'deki bu büyük faciadan, çevre faciasından sonra yaptığı raporlara bakınca El Cezire'de çıktı bu haber. ve e, e, Dünyanın pek çok yerinde tamamen yasaklanmış olan toksik, zehirli maddeleri bol bol BP kullandı ve hükümette buna onay verdi göz yumdu şimdi çok ağır bir giderek artan sayıda vakalar görülmekte bunları tek tek saymışlar ve bunlara ekspoze olanlar vücutları bu maddelerle temas halinde bulunan insanların çok kronik yani karaciğer böbrek ve sinir sistemi hasarına yol açtığını da söylüyorlar yani kanda çok ciddi bir Yükselme varmış bunlardan. O da onların sorunu diyelim geçelim. Ama çok ağır yani. 2 milyon galona yakın bunları izinsiz hı hı. olarak döktü. Sonra da hükümette buna göz yumdu. Bu da işin bir başka yönü diyelim. Ama daha iyi çevre haberlerimiz de var. Munzur vaziyeti var. Dün Oraya geçmen aslında verdiğin e, iyi... Haber olmayan haberlerle bir bağıntı daha kurmakta da mümkün. Bari onu da e, ha, buraya dahil ben... yok Türkiye'deki üç Hı -hı. maden işçisini söylüyorum aslında dün ölen. E, söylemek lazım herhalde. Çünkü biz üç güne çıkarırız, beş güne çıkarız falan diye e, fantazi üreten e, bir bakanımız var. Herhalde bunu söylemek gerekiyor. Dün e, Zonguldak'ta e, bir kömür madeninde Hüseyin Taşçı, Bursa'da özel krom madeninde Asansörün halatı kopunca da Ramazan Saltık ve Akın Deniz öldüler. Üç madenci daha öldü Türkiye'de dün itibariyle. Ee, hala daha da ilon'un e, işte madenlerde iş sağlığı güvenliği sözleşmesi de imzalanmadı. Gerçi imzalayan ülke sayısı tüm dünyada 24 çünkü çok marjinal bir sözleşme. Nedir marjinal olan derseniz şu. E, sözleşme imzaladığınız zaman hem işletme sahibi hem hükümet sorumluluk altına giriyor. Sorumlulukları ne? İşçileri bilgilendirmek, eğitmek, her türlü e, kazayı önlemek için önlemi almak, sağlık kurtarma etkinliklerinin kalitesini yükseltmek falan diye devam eden marjinal talepleri var e, Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun. E, o yüzden Türkiye'de imzalamayan ülkelerden biri. E, bu olanlar da biliyorsunuz zaten kader. E, madencilerin kaderi bu. E, Başbakan öyle açıklamıştı. Bu işin doğası bu diye. Bu da herhalde dahil edilebilir bu koleradan ölen, e, kurşunlarla ölen, bombalarla ölen insanlar listesine. Evet, bu kesinlikle edilebilir. Şeye devam edelim o zaman. Bir hazır bir çevre meselesine geçmişken, Rize'nin İkizdere Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesinin ardından... Tunceli-Munzur Vadisi'nde de yapımı planlanmakta olan Konaktepe HES 1 için Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurmak kararı verdi diye bir haber var. Deminkine bir ilave de yapmak istiyorum deminki haberi. Şey de önemli, Diyarbakır'daki bu kararın... bu şeyini söyleyecektim ben bu mahkum edilen kişinin Diyarbakır'ın 3 numaralı Diyarbakır 3. ağır ceza mahkemesinde verilmiş olduğunu biz genellikle bu her olumlu ya da olumsuz bulduğumuz kararları veren mahkemelerin adlarını da buradan söylemeyin bir itiyat haline getirmeye çalışıyoruz Belki bir işe yarıyordur diye. Burda iyi. En azından hatırlamakta fayda var çünkü mahkeme diye bir şey yok mahkemeler var ve e, artık şu son ergenekon süreciyle vesaireyle de bildiğimiz üzere bizim sizin onların e, bunların şunların ve diğerlerinin mahkemeleri var. E, bu durumda hani mahkemeleri ismen anmakta da fayda var. Bir hukuk yok. Evet. Ne Muzura dönelim geri bari. Muzurda. Ee, İkizdere Vadisi'nin sit alanı ilan edilip kurtarılmasının ardından Rize'de, e, Tunceli Munzur'da da e, Konaktepe HES bir Danıştay 13. dairesi tarafından durdurulmuş, yürütmeyi durdurma kararı vermiş daire. E, Konaktepe dışında aslında Munzur'a bir sürü, 1-2-3-4-5-7-9-18 diye giden yan yana HES'ler yapmak gibi bir niyet vardı. Konaktepe'de, Demiş ki yani bu böyle olmaz çünkü burası gayet gayet önemli bir alan demiş. Ne gerek var halbuki şurada üç kuruş para kazanacaktık diye bakmak gerekiyor herhalde. Buna karşı çıkmak cinnettir dedi işte zaten çevre bakanı. <gülüyor> yani niye çevre bakanı hakikaten adı her gün her gün bunu soruyor olmak sıkıcı büyük ihtimalle ama gerçekten bir daha bir daha aklıma geliyor yani. Çünkü aynı zamanda barajları korumakla da görevli bir bakan da onun için. Ya olur mu canım? Ya Enerji Bakanı bakar o işe ya Sanayi Bakanı Ama bakar. Ama Türkiye'de Çevre Bakanının sorumluluğunda baraj yapılmasını istemesi de normal o zaman. Peki da. mesela Munzur Vadisi ve oradaki flora, ekoloji vesaire bunlar kimin sorumluluğunda? Vatandaşların sorumluluğunda mı? Mahkemeler mi bakmalı buraya? Nasıl bir savunma noktası var? Yok mu yani? Hani bununla ilgili bir şey bir çıkar çatışmasından bahsedebiliriz. Conflict of interest dedikleri Aha. yani bakanın barajlar yanıyla ormanları koruma yanı arasında faunayı ve flora'yı koruma yanı arasında bir kişilik yarılması çıkıyor. Ama bu bakanın kişiliği ile ilgili değil. Toplumsal bir kişilik yarılıyor. Yani o zaman Bay Hyde daha baskın bir kişilik bakanın içinde herhalde. Evet. Yani böyle bir kararla ilgili. Bu cinnettir demek gerçekten komik. Çünkü ya bu kararın alınmıyor olması sadece ve sadece çıkar gruplarının e, baskısı ve mahkemenin gözünü kapatması olarak tanımlanabilirdi. Başka nasıl tanımlanabilir? Çok net bir durum var çünkü ortada. Sit alanına cart diye barajları koyuyorsunuz. Üstüne üstlük bunların çevre etki değerlendirme raporları falan filan diye devam eden uzun bir hikaye var. Ama e, bunlar önemli değil. Önemli olan oraya betonu dökmek ve e, güzel paralar kazanmak. Evet avukat Barış Yıldırım da hem Konaktepe HES 1 yani hidroelektrik santrali 1 ve 2 yapımını üstlenen firmaya Danıştay 13. dairesinde dava açmış. Dava sonucunda çevre ve orman bakanlığınca Konaktepe barajı Konaktepe HES 1 ve 2 için Munzur Vadisi Milli Parkı uzun devreli gelişme planının onaylanmadığı verilmiş herhangi bir iznin ve tahsisin bulunmadığı gerekçeleriyle baraj ve Hidroelektrik santral çalışmaları durduruluyor. Barış Yıldırım da demiş bir Hiçbir izin yok yani. Yok. Öyle gelmiş birileri merhaba biz buraya birazcık baraj yapacaktık demiş. Başlamış hükümette evet. yürü koçum demiş. Öyle mi? Ya aşağı yukarı öyle anlaşılıyor evet. Bu haberden MTV MSNBC haberi bu. Avukat Barış Yıldırım da konuya ilişkin bir açıklama yapmış. Danıştay 13. dairesinin bu kararıyla 83'ten beri Yürüyen bu Munzur Vadisi'nde açık hukuksuzluğa dur dendi demiş. Konaktepe şirketine verilen elektrik üretme iznini durdurdu. Şirketin adı Konaktepe. Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Konaktepe Barajı, Konaktepe HES 1-2 için Munzur Vadisi Milli Parkı uzun devreli geliştirme planının onaylanmadı verilmiş herhangi bir iznin ve Maliye Bakanlığı'nca Milli Park için verilmiş bir tahsisinde bulunmadı. Herhangi bir izin ve tahsis yokmuş. Hı hı. Büyük bir hukuksuzluğa dur dedi demiş. Ve emsal, diğer baraj projeleri için emsal te teşkil edeceği açısından çok önemli olduğunu kaydetmiş. Yani yıllardan beri Munzurlular birlikte de bulunduğumuz pek çok eylemde gördük. Hı hı. Ee, hem... ...binalara da tırmanarak... ...dağlara taşlara tırmanarak da... ...bu şeyi yaptılar yani. Rizeliler de o <gülüyor> eylemdeki... ...gerçi İkizdere'lilerdi. Evet İkizdere munzur işte Rize. Yok, yani, yani aslında evet, evet... ...kavramsal olarak aynı evet, şeyden bahsediyoruz. Evet. Çok farklı bir şey değil. Evet yani sonuç olarak... ...ilginç... ...yani... Sonuç olarak aslında hükümetin bu durumlara karşı yani mahkeme kararlarıyla HES'lerin durdurulmasına karşı aldığı da bir tavır var ki. E, Müthiş ben... sinirlendiler zaten. Ya yani cimnet, hem başbakan minnet... hem de çevre bakanı muazzam sinirlendi. Bunlar kimden para alıyor filan diye. Ve şimdi bugünkü akşam gazetesinde özel manşet haber var yani. Santral durduran sit kararı hükümeti kızdırdı diyor. Enteresan bir anlayış yani. Mahkeme kararı ve sit olması hükümeti kızdırıyor. derenin revanşına hazırlanan Adalet ve Kalkınma Partisi garantili kurul oluşturma peşinde diyor haber. Yani 20 kişilik bir masada 6 çevreciye karşı 14 bürokrat oturacak. Yani bu kadar <gülüyor> yalın bir dille yazılıyor ama. Bu kadar da yalın bir durum anladığım kadarıyla zaten hani bu başka türlü nasıl açıklanabilir ki şu ana kadar alınmış tüm sit kararlarının bir daha gözden geçirilmesi için bir kurul niye oluşturulur öncelikle hani içeriğinden bağımsız böyle bir ihtiyaç var mı hakikaten zaten Türkiye çok sitli bir ülke falan değil üstüne üstlük bu sitlerin ne kadar korunduğu vesaire daire de çok fazla tartışma yürütebilmek mümkün şimdi ise bu Sit alanı olma halinin e, zaten bir kurula bağlanması falan filan gibi bir kararsa herhalde e, biz iyicene azgınlaştık. Bir dakika hiçbir şeyi taş üstünde taş bırakmamak üzere götüreceğiz demenin başka yolu. Ee, evet yani doğal sit alanlarını sil baştan düzenlemek için meclise tasarı sundu diyor. Çok önemli bir haber aslında Volkan Yanardağ'ın haberi. Millete yani... de sürmanşette aynı haber Önder Yılmaz'ın haberi e, demiş onlarda. Ee, aynı haber tamamen işte hükümet e, karşı adım başlatıyor diyor rövanş için düğmeye bastı diyor Milliyet gazetesi de Kiminle rövanş kiminle çarpışıyor hükümet Aslında çarpışan hükümetle değil çarpışan şunlar işte demin e, söylediğin ya çıkar çatışması işte tam çıkar çatışmasının ete kemiğe büründüğü yer Birileri diyor ki bu su bize ait çünkü e, biz burada yaşıyoruz ayıptır söylemesi baya bir zamandır Üstüne üstlük siz bu suyu alırsanız buradan burada zaten yaşayacak hiçbir şey kalmaz. O zaman şehre mehre gitmek zorunda kalırız en iyi ihtimalle. İşin oluyor. ekolojik boyutundan hiç bahsetmiyoruz. Diğer Ama, tarafta diyor ki e, vallahi su bize ait çünkü e, ne varsa bize ait üstüne üstlük e, biz buradan para kazanacağız. Arkadaşlarımız var baraj yapacaklar ayıptır söylemesi e, böyle. Yani burada çıkar e, tam tutmuyor çünkü suyun kime ait olduğu üzerinden birileri kazanacak Evet, yani bu tasarı geçerse Türkiye'deki bütün doğal sit alanları yeniden ele alınacakmış. İnanılmaz bir şey aslında. Evet. Belirlenen kriterlere uygun olmayanlar sit kapsamından çıkarılacak. Bu iş biraz 2B hikayesini hatırlatmıyor mu? Aynı. Değil mi? Bu kararı da Çevre Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığı'ndaki yeni kurul verecek. Çevre Bakanlığı <gülüyor> adı da Çevre Bakanlığı. Yani oh, Hakikaten o Joel Ovelin. 1984 yani yeni konuş meselesinden bahsediyoruz herhalde kurulun yapısı da garantili karar denen şeyin endişesini yarattı çünkü tasarı 14 sandalyede devletten maaş alan bürokratların oturmasını öngörüyor 4 akademik kimlikli kişi 2 de sivil toplum temsilcisi yeterliymiş geri kalanı bürokrat olabiliyor hakikaten muazzam bir şey yani yani mahkeme kararlarına cinnet diyen bakanlığın e, bürokratları bütün Türkiye'deki sit alanlarını gözden geçirip hangilerinin sit olup hangilerinin sit olmayacağına e, karar vereceklerimiş. Hakikaten e, harika. Bu arada bütün bunları ne enerjiyle açıklanabilir? Çünkü e, Türkiye'deki enerjinin binde ikisinden falan bahsediyoruz bütün bu HES'lerle. Ne e, başka türlü bir şey açıklanabilir? Sadece rantla açıklanabilecek bir hikaye. Ee, belki de hükümeti bu kadar kızdıran bu. Çünkü güzel e, bir iş kolu, iyi bir sektör. Bolca yapılabiliyor işte yan yana yan yana diziyorsunuz barajları. Çok da güzel oluyor. Yani e, ne bu konudaki söylenebilecek çok şey çok var şey ama şey herhalde ama söylenecek yani... de e, söylemeye devam etmek gerekecek. Çok şey olacak. Evet, e, şimdi bir de şeyden bahsedelim. E, KCK davası da. Devam etti. Bir de tabii tamam tansız... ettiden kasıt ikinci haftasına girdi. Hala daha iddianame okunuyor. Hesapta özetlenecekti. Evet, iki haftadır özetleniyor. Özet de bu. işte dün Mitat Sancar da söyledi. Yani hı hı. müthiş sıkıcı, anlamsız bir şey ve yargı aslında şi... okunup okunmaması tamamen sanıkların Evet kararı... Ya, sanıkların yine bir şey isterlerse vazgeçebilirler. Ona Sanıklar rağmen... istedikleri dilde ya da ana dillerinde konuşamazlar. Sanıklar e, kendileriyle ilgili iddianamenin iki hafta, beş hafta, yedi yüz bin hafta okunmasına katlanmak zorundadırlar. E, bunlar sanık dil bayağı anladığım kadarıyla suçlu. Yani epeyce bir hakları ellerinden şimdiden alınmış durumda. Özgürlükleri, hapisteler uzun süredir. Üstüne üstlük e, hangi dille konuşacaklarına dair karar hakları ve ve ve bunun yanında kendi davalarıyla ilgili yetkileri, hiçbirini kullanamadıkları bir hayatları var. Fakat tabii bu yani benzetmek gibi olmasın ama çevreyle, doğayla, hükümet arasında bir kitlenmeye doğru gideceği benziyor. Çünkü bürokratlar bu kararı alsalar dahi ben bu işin sonunda kolay kolay o HES'leri yapabileceklerinden emin değilim. Oradaki insanların direnişi dolayısıyla orada yaşayanların. Aynı şekilde burada da bir kitlenmeye doğru gitmesi muhtemel bu inatlaşmanın. Bu aslında uzun süredir kitlendi ve bu kitlenme artık e, bambaşka. Son, kocaman bir asma kilit halini evet. alabilir. Şöyle olmuş KCK davasının 7. duruşmasında da salona getirilen tutuklu Kürt siyasetçilerle aileleri arasına 50 jandarma ve baskınlarda yer alan polislerden oluşan bir adeta etten duvar örüldü diyor haberde. İddianamenin okunmasının bitirilmesini isteyen sanık avukatları gerekirse duruşmanın gece saat 1'e kadar uzatılmasını istemiş. Ama mahkeme heyeti talepleri dikkate almadan iddianameyi kaldığı yerden okutmuş. İlginç bir inatlaşmaya doğru gidiyor. Kürt siyasetçilerin Kürtçe ısrarı da sürüyor diyor haberde günlük gazetesinde. Yoklamada ezlivirim yani buradayım diyen tutuklular... Hasta arkadaşlarının ismi okunduğunda ev nevhe, nevheş nehweş e o hasta yanıtını vermişler. Dediğim ve ev nevheş e. Ete yandan da 30 Eylül'de bir ay daha uzatılan eylemsizliğe hükümetin cevabı operasyon oldu diyor bilanço ağır başlıklı manşetinde günlük gazetesi. Hava ve kara operasyonlarında 6 HPG'li ile 4 asker yaşamını yitirdi diyor meydana gelen çatışmalarda. Dersim, Şırnak, Hakkari, Bingölmüş ve Ağrı. Başta olmak üzere binlerce askerin katıldığı başka yerlerde de kapsamlı operasyonlarda onlarca çatışma oldu. 6 HPK'li ve 4 asker öldü diyor. Bir kuyay korucusuyla 3 askerde yer alanda operasyonlar özellikle Dersim'de yoğunlaştı diyor. Buna belki Radikal'in manşet haberini Hı -hı. de ilave etmemiz gerekiyor. Ertuğrul da özür dileriz manşetiyle oradaydım diye bir Kandil Dağı'ndan bildiriyor. Radikal Kandil'de Karayılan'la görüşmüş. Evet. Özür dileriz ne? Aslında e, önemli açıklamalar yapmış e, Karayılan ve şey diyor evet sivilleri öldürdük bunun için özür dileriz gerillalarımızın böyle şeyler olmasın diye hakikaten çok yoğun eğitiyoruz. Sivillere herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz diyor. E, tabii Peki, savaş sürdüğü sürece böyle bir şey mümkün mü? Hayır değil. Çünkü savaşlarda her zaman bildiğimiz üzere siviller öncelikle ve daha fazla ölüyorlar askerlere göre Türkiye'de bunun gayet gayet standart sıradan olduğu ülkelerden biri maalesef ama tabii noktanın hata yaptık özür dileriz gibi bir yere gelmiş olması gayet gayet önemli çünkü özelleştiriyi verebiliyor olmak durumları anlayabiliyor olmakla ilgili de herhalde farkındalık sayılması gereken bir hal evet yani bu da Kötünün iyisi diye bakabileceğimiz haberler dizisinin bir halkası daha. Tabii bir, çok ilginç bir haber daha var ama onları artık şeyden sonra çıkaracağız herhalde. Darbe günlüklerinin de dosyadan çıkarılması gibi çok ilginç bir haber var. Çeşitli gazetelerde gayet çarpıcı mesela Milliyet Gazetesi'nde Aha. özellikle çarpıcı bir... Sarı Kız'ın Ergenekon'la ilgisi yokmuş. Demiş Milliyet gazetesi e, patlangaçta da kritik davada sürpriz gelişme. Sürpriz gelişme diye veriyor. E, onlara tekrar bakarız bazı başka haber kaynakları da kırmızı e, şey kırmızı kitapta ayrı bir haber de darbe günlüklerinde Ergenekon izi çıkmadı diye yorumlamış. Halbuki böyle bir şey böyle bir yorum ve başlık. Yetkisizlik kararı. yok Yetkisizlik kararı alınmış. İyi, bu gerçekten çok mu önemli derseniz, hayır değil çünkü Ergenekon davasının temellerinden biri değildi derbe günlükleri yan e, olaylardan biriydi. Merkeze alınan olaylardan biri değildi ama hani olayların e, başlangıcı açısından başlangıcı patladığı açısından, yer patladığı yer olması açısından önemli sadece nokta dergisinde yayınlanan Türkiye 2004'te iki darbe atlatmış. Tabii bunun Ergenekon'la bağlantısı olmadığını söyleyebilmek için önce Ergenekon'u tanımlayabilmiş olmamız gerekiyordu ama çünkü ortada bir darbe günlükleri olduğunu biliyoruz. Bu günlüklerin özden ördeğin televizyondan diyorum özür diliyorum, bilgisayarından çıktığını da biliyoruz. Üstüne üstük bu günlükleri doğrulayan başka günlükler olduğunu, aynı tarihlerde notlarla mesela Mustafa Balbay'ınki gibi olduğunu da biliyoruz. Bu günlüklerin gerçekliğiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını da biliyoruz Bu hangi davayla bağlı bilmiyoruz ama e, ortada bir darbe muhabbeti oldu ve bununla ilgili kuvvet komutanlarının çeşitli toplantılar düzenlediği şöyle mi yapsak böyle mi yapsak diye tartıştığı şüphesiz kısmı ha bu ne anlama gelir hukuk bununla ilgili ne karar verir bu galiba biraz daha işin ikinci kısmı diyebileceğimiz evet. kısım ki orası gelişiyor. Evet ve onunla bu bağlantılı haberleri vereceğiz. Dokuz buçuk onun arasında Milli Güvenlik Kurulu'nun irtica tehdidini de kırmızı kitaptan çıkartmış olduğunu da bunlarla bağlantılı olarak. Ee, az çocuk tehdidi konmuş yerine o da ilginç. Ee, yani gerçekten Milli Siyaset Güvenlik Belgesi olmasın diye başladığımız yolda e, kırmızı kitap değişti. Oh oh ne güzel vallahi Türkiye değişiyor gibi saçma sapan bir yere gelmemiz ayrı bir nokta neyse. Dokuz buçuk sonrası galiba bunlar. Evet. Açık kaste. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Emre. Günaydın, Günaydın G20'den bahsedelim diyoruz. Evet. Çünkü toplantılarda devam ediyor. Bitti mi bilmiyorum. Yok, şöyle bir ıı, ıı,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 Yani pratikte bir şirketler içerisinde her kafadan bir ses çıkar hmm. kolay sonuç alması diye son Ama... örneklerinden birini söyleyeyim mi izin versen evet. G 192'nin yani Birleşmiş Milletler'de Küba'ya ambargo uygulamasını 1959'dan kaç 59'dan devam ediyor nedir evet. Amerika'nın durdur diyor artık bu haksızlıktır diyor G 192 yani Birleşmiş Milletler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 An yani şimdi bir kere her konu Güvenlik Konseyi'ne gidecek konu değildir. Yani değil mi? Güvenlik Konseyi daha çok eski bizim anladığımız anlamda güvenlik sorunlarıyla uğraşan, askeri boyutlu güvenlik sorunlarıyla uğraşan biridir. Ee, mesela yani iklim değişikliği sorunu. Evet. Değil mi? Bu konuda alınacak önlemler diye Birleşmiş Milletler bir karar alsa e peki onu uygulatmak için Güvenlik Konseyi uymuyor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 Gidiyorlar geliyorlar toplanıyorlar Çalışmalar yapılıyor ciddi çalışmalar yapılıyor Yani öyle küçümsenecek şeyler de değil IMF'den raporlar geliyor İşte uluslararası e, bu, bu Bank of International Settlement Merkez Bankaları Birliği'nden Raporlar geliyor Çalışmalar geliyor falan Yani öyle bir şey var Fakat köklü bir şey galiba Çıkmayacak Havası bugünlerde çok e, Daha yaygın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 İzleyim Aliye Bakanı bence onu çok böyle hoş, herkesin aklında kalacak şekilde formüle etti ve tuttu. E, bir Kur savaşına girmeyelim dendi. E, bunu zaten aklı başında hiç kimse istemeyeceği için herkes evet dedi. Amerika bunu istemiyor. Doğru. E, Çin de diyor ki Vallahi yani ben de istemiyorum. Niye isteyeyim diyor. Ben hatta çok uysal biriyim. Amerikan parasına bağladım paramı gidiyoruz diyor.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 ...Türkiye küçük bir ülke, yani dünyayı etkileyecek bir ülke değil. Bunun bir düzelmesi lazım. Bunun düzelmesi için ne yapmak lazım? İşte bazen ülke politikaların değişmesi lazım... ...bazen de bazı konularda işbirliği yapılması lazım. Şimdi i̇şte o noktaya gelince herkesin kaygıları veriyor. Çünkü her hükümetin kendi halkına karşı taahhütü var... ...iştihdam yaratacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Orada bir e, ortak zemin bulmak halen zor o bulunmadığı için de ön plana çözülebilecek sorunlar çıkıyor bunlardan bir tanesi beklenen oranla çok daha hafif olan e, büyük uluslararası ölçekteki bankaların e, yeniden e, e, şeylerin, mevzuatının düzenlenmesi hangi kurallara uyacaklarının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 Değil mi? Yani onu da şey yapmak mümkün. Yani Mısırı biz temsil edelim demiyorum var çünkü Suudi Arabistan temsil edebilir yani ilahi bizim yapmamız gerekmiyor. Ama Türkiye burada bu rolü oynaması işin mantığı gereği onu yapabilmek de tabi o ülkelerle sıkı temas etmek dertlerini doğru anlayabilmek doğru yansıtabilecek çalışmalar yapmak olur öyle.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 e, oylama olmadığı için e, benim bildiğim yani e, mesela Avrupa Birliği bir şeyi hayır diyorsa geçiremezsiniz onu oylamaya lüzum yok değil mi? Evet, yani aynen, mümkün öyle. değil. O oradaki çatışmaya katılmak olarak düşünüyor Ama orada bir kişi 23 ülkeyi temsil ediyor. E, Öbeler olunca yani kaç ben mesela G20'nin dünya ekonomisindeki büyüklüğünü ölçmeye kalktım. Bir türlü karar veremedim nasıl ölçeceğim bunu. G7 diye ayırdıklarının içerisinde a, e, Avrupa Birliği ülkeleri var.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 Evet. Toprak Ana'nın hakları bildirgesi, kararını da Birleşmiş Milletler'den başka nerede alabilirsin zaten? E, tabii. Mesela, evet. yani. e, tabii. Yani Birleşmiş Milletler'in e, bu karar <gülüyor> sürecinin zorluğu doğru. Fakat onu sadece Birleşmiş Milletler'e söylemek doğru değil. G20'yi düşünelim. Hani böyle bir şey olacağını istemiyorum ama aldı diyelim bir kararı e, ve G7'den birine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 Hasan Ersel'le Ekonomi Notları Açık Gaste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 The boy said, my name's Johnny and it might be a sin But I'll take your bet you're gonna regret Cause I'm the best he's ever been Johnny, rossin' up your bow and play your fiddle hard Cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards And if you win, you get this shiny fiddle made of gold But if you lose, the devil gets your soul up his case and he said "I'll start this show and fire flew from his fingertips as he rolledened up his bow and he pulled the bow across the strings and it made a evil hiss and then a band of demons joined in and it sounded something like this. Devil finished. Johnny said, "Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done." Fire on the mountain, run boys, run! The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny doesn't talk like back, no town knows. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been He played found a mountain, run, boys, run Devil's in the house of the rising sun the Chicken in the bread, pen picking out dough Ready we you don't fight, no child, no Evet, Açık Radyo'da 94.9 açık gazete programı Charlie Daniels Band'den dinlediğimiz The Devil Went Down to Georgia adlı parçayla devam etti. Charlie Daniels şu bugün doğmuş 1936'da yani 74 yaşında çok country ve southern rock diye bilinen güneyli rock müziğinin... Yaratılmasında önemli katkıları Olmuş kişilerden birisi Ve onun en ünlü Parçalarından birini de çaldık Doğum gününde 74 yaşında Kendisi The devil went down to Georgia Şeytanına e, yapılan pazarlıkları Anlatan ilginç bir Hikaye Evet e, Bu arada de söylemedik günün önemli haberlerinden biri Nestor Kirchner'in ölümüydü. 60 yaşında kalp krizinden öldü Amerika şey Argentin'in eski başkanı şu anda da karısı Cristina Fernández Arjantin'de başkan ama önümüzdeki seçimlerde tekrar adaylığını koyacaktı Nestor Kirchner ve kazanması ihtimali de yüksek sayılıyordu. Kirsner'in ölümü birçok bakımdan önemli. Çok Türkiye'de fazla üzerinde durulmuş biri değil ama yani Arjantin için olduğu kadar bölgeye ve dünyaya da oldukça önemli bir kayıp olarak geçmedi diyor Mark Weisbrod. Bir yazı yazmış şeyden Guardian'dan. Guardian'da çünkü Arjantin'in ekonomisi tam bir batağa sürüklenmişken Franklin Roosevelt'in büyük depresyonda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığına benzer bir şey yapmıştı. E, bütün güçlü parasal çıkarlara boyun eğmeyi reddetti Arjantin adına ve ekonomik ekonomistlerin de kulakları için nasıl çoğunu öğütlerini de yapmadı. Politikalarının felakete sürükleneceğini söylemişlerdi ama kendisi uygulamadı bunları ve ekonomistler yanıldı. Keşner doğru çıktı Özellikle de IMF'yi Dışlamasıyla Çok iyi biliniyor şimdiye kadar Orta boy bir gelire sahip Bir ülke hiçbir zaman IMF'ye hayır dememişti İflasını istedi Ülkenin IMF'nin isteklerini Kabul etmedi Uluslararası Para Fonu'nun Sadece Irak Ya da Kongo gibi çökmüş Devletlerin daha önce yapmış Olabileceği bir şeydi çünkü krediyi keser ve mahveder diye düşünülüyordu ama öyle olamadı. Arjantin'e boyun eğdi IMF ve sonuç olarak IMF'nin Latin Amerika üzerindeki büyük etkisi de ortadan kalktı. Ayrıca bağımsızlığını bayağı ciddi bir şekilde güçlendirici eylemlerde bulundu. Ki başka Brezilya, Venezuela, Ekvador ve Bolivya gibi sol da sayılan merkez soldaki hükümetlerle beraber çalışarak Amerika Birleşik Devletleri devinden de bağımsızlığını da sağladı. UNASUR yani Güney Amerika Ulusları Birliği'ni ve MERKOSUR Güney Amerika Ticaret Blok'una da girdi. Birçok ticari anlaşma da yaptılar ve böylece Güney Amerika, Latin Amerika tarihinde ilk defa olarak çok uzun bir zamandan beri diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olmaktan çıkarken Arjantin'in ve Kirchner'in de bunda rolü vardı. Ayrıca bir önemli husus daha var Kirchner'i. Buradan saygıyla anarken söyleyebileceğimiz bir şey daha var. Bütün dünyada insan hakları savunucularının da takdirini kazanmış biri olduğunu da belirtmek, eklemek lazım Nestor Kirchner'in. Çünkü Darbeci askerleri insanlığa karşı cürümler işlemiş olan faşist darbeci askerleri de 1976-83 yılları arasında Arjantin halkına kan kusturmuş olan <gülüyor> faşist askerlerin yargılanmasını devam ettirdi. Ve daha önceki hükümetlerin politikalarını tersine çevirerek pek çok askerin yargılanmasını ve hapiste müebbet hapis cezalarına çarptırılmasına da önayak olmuş oldu çok e, saygın bir yerde edindi kendisine ve şu anda başkan olan eşi Cristina Fernandez de birlikte Arjantin'i ve bölgeyi ilerici bir yönde yöne sürüklemekte büyük katkısı oldu yani tarih onu diyor Weisbrod yazar Sadece büyük bir başkan olarak değil aynı zamanda Latin Amerika'nın bağımsızlık kahramanlarından biri olarak da hep hatırlayacaktır diyor. Oldukça genç sayılabilecek bir yaşta 60 yaşında kalp krizinden hayata veda etmiş Nestor Kihne. Evet ona da bir saygı... E arkasından bir de şeyi söyleyelim e, ya radikalden ilginç bir haber var meclis başkanı Tuğluk da Türkiye hayır diyecekmiş niye niye demesin ki yani DTP'nin e, e, 2009 sonunda 11 Aralık'ta kapatılmasıyla birlikte milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un Milletvekillerinin iadesi yeni anayasa değişikliklerinden sonra iadesinin gerektiği yolundaki hukuki başvuruya konuyla ilgili hukukçulara ve araş, birleşmiş, pardon, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunlar kararlar dairesine araştırma talimatı vermiş başkan Mehmet Ali Şahin. Hı hı. Ama hayır diyecek diyor. Hem araştırma diyor sonra radikal nereden biliyor hayır diyeceğin haberin gerisini mi okumam lazım bunu öğrenmek için? Ya valla ya böyle bir şey yazdıklarına göre bildikleri vardır diye düşündüm ben. Yoksa niye böyle bir şey desinler ki? Yani Tuğluk'la Türk'ün iade talepleri meclis başkanlığına başkanlığınca kapsamlı bir şekilde araştırılıyor demiş. Peki kapsamlı bir şekilde araştırılıyorsa hukuki ve bütün boyutlarıyla... ...ne diyeceği daha belli değildir diyorsun. Evet. Meclis başkanı tekrar vekil... ...olmak isteyen... bu başlık, ...alt başlık da bir tuhaf. Tuğlukla Türkiye hayır diyecek. Hayırı da büyük harflerle yazmışlar. Hayır! Gibi. Ee, yani... Hukuki yorum ve değerlendirmeler mümkün, hukukken, mümkün olmadığı yönünde belirtildi diyor ama bu bir şey değil yani kaynağı belirtilmemiş. Büyük ihtimalle içeriden birileri bu iş olmayacak e, demiş ama bunu... boşuna kendinizi yormayın demiş ha. Herhalde öyle ben öyle hayal ettim haberi okuyunca. Ama tabii e, en azından ismini vermek istemeyen bir bilmem ne falan diye e, bir cümle kurup e, buradan hayır karar çıkacak dedi deselerdi herhalde daha anlamlı olurdu. Çünkü yukarıdaki manşet gerçekten ne bileyim işte penguenler e, güneye doğru gidiyor falan diye bir haberin başına da konulabilir. Çünkü içerikle bağıntısız. Oluyor böyle şeyler. Allah Allah. <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> Genel... Peki o zaman. Peki vazgeçeyim. Ben de vazgeçsinler onlar da böyle bir talepte bulunmasınlar. Zaten evet bunu demek istiyor olabilirler. Eğer hayır çıkacak olursa hakikaten meclisten sonuç olarak anayasa değişikliğine rağmen. Siz siyasetle uğraşmayın bin kere söyledik daha ne anlamıyorsunuz gibi bir anlama geleceği çok açık. Tabii bu Ahmet Türkle Aysel Tuluğ'un bağlar sadece yoksa çok daha geniş bir kesim ve alandan bahsediyoruz. Başka şimdi onu karıştırma. Şimdi kapsamlı bir şekilde araştırılıyor ha. deyip kapsam bu değil mi? Ben öyle düşünmüştüm. Sonunda da ha, yok bu iş olmayacak diye de başlık atmak da Türkiye'ye özgü bir habercilik çeşidi olsa gerek. Türkiye'ye özgü de değil bence dönemin ruhuna çok özgü. Bu ara çünkü gittikçe ve gittikçe hep birlikte daha keskin olmakla ilgili bir zorluk ve sıkıntı içindeyiz. İttiriliyoruz sanki. Evet şey de ilginç. Dış güçler falan diye de bağlayayım mı? Emperyalizmin başka oyunuyla ile karşı karşıya. Evet. Ama Amerikan mı yoksa AB... Artık B, şey yapılıyor. AB-D şekli yapıp ha. böylece AB ve ABD. tek bir... Ha, ya zaten işte emperyalizm ya. Deyip geçebiliyoruz <gülüyor> daha kolay oluyor. Tek bir anagramla evet, hallediyoruz. Yani modern mesela. çağda her şey kolaylaşıyor biliyorsun. Güzelmiş. Tweetleyeyim bunu. Şimdi e, şeyde bir kısaca şeye de bakalım. ...bu rüşvet davaları da devam ediyor ya... ...hangi rüşvetler? İstanbul Ticaret Odası... Ha ha, evet. ...şimdi burada da çok ilginç bir durumu... ...tespit eden Ergun Baba'nın... ...star'daki yazısı var... ...alan ortada yok... ...veren tutuklu demiş... ...ilginç aslında... ...İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş'ın... ...rüşvet iddiasıyla tutuklanması... ...fahişe olmadan gerçekleşen... ...fuhuş davasına benziyor demiş... Çünkü Murat Yalçıntaş rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklandı ama rüşveti alan ortada yok. Ortada sadece Yargıtay'ın 12. Dairesi'nin onursal başkanı var. Yani emekli bir yargıç söz konusu. Adı geçen diğer isimler de mübaşirler. 50 milyonluk bir davada 1 milyon 200 bin liralık rüşveti alanlar mübaşirse İTO'nun başkanı dahil tüm yönetim kurulu geri zekalı demektir diyor. Ticari olarak çok başarılı olan bu insanların geri zekalı olmasını düşünmek mümkün değil. Ortada rüşvete dayalı bir çekişme olduğu ortada. Ya yani kaybedilen davaların İto'da şok etkisi yarattığı da ortada. Şimdi İto'nun davalı olduğu şirketin darbeci askeri bürokrasiyle ilişkilerine bakınca başka türlü bir sonuç beklemenin safiyane olduğunu çıplak gözle görebilirsiniz. Yalçın Taş'ın saflığı bu ilişkinin gücünü okuyamamak olmuş olabilir diyor. Çünkü şimdi davalı şirket biz de üstünde durup bir şey çıkaramamıştık ya tabii Ergun Baba'nın daha analitik bir şekilde bizim altından kalkamadığımız şeye bir analitik bakış getirmiş. Çıkardığı savunma dergilerinin künyeleri bu konuda yeterli ipucu vermeliydi aslında diyor. Davalı şirketin yönetim kurulu üyeleri savunma dergileri çıkarıyorlarmış. Neyse konumuza dönelim demiş. Bir yargıç Murat Yalçın Taş'ı rüşvet verdiği iddiasıyla tutukladı. Şimdi bakıyoruz, deliller elde. Yani karartma tehlikesi yok. Amerika gezisini yarıda kesip geri dönmüş Murat Bey. Yani kaçma tehlikesi de yok. Üstüne üstlük rüşvet alanda da yok ortada. Ergenekon davasının haksızlıklarını dile getirenler bu davayı bile Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan'a vurma vesilesi olarak kullanırken bu gerçeği görmezden geliyorlar Arkadaşlar demiş Ortada suçlanan tutuklanan Yargıtay üyeleri yoksa Rüşvet davası da yoktur Olmayan rüşvetin davası da olmaz O zaman En fazla teşebbüsü olur Ya da George Orwell'in dediği gibi Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar Daha eşittir diye bitirmiş yazısını Ki Oldukça net bir Analiz değil mi bu E, gayet net bir analiz diyecek bir şey yok yani şaşıracak bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Böyle değil miydi zaten e, bu Yani adı geçiyor ama onlar tutuklu değil. Ücreti e, Ergenekon'da alanlar. mesela e, bir sürü kişinin adı geçiyor ama kuvvet komutanları ortada yok ya evet. da var. Genel Kurmay Başkanı ortada yok falan diye devam eden hikayelere benziyor mu? Komuta birin bir numaralı sanıklar Hı -hı. falan hepsi hasta finan diye raporlu olarak dışarıda. E, yok da mesela baş bu hiç yok. Hı. Aklıma gelen isimlerden biri. Ya iyi bir çocuk durumu olduğundan mıdır nedendir oradalarını bilmedik hiçbir zaman ama mesela. Büyük yani mi? hep oluyor böyle şeyler. Peki şimdi. Büyük anıt nasıl istersen. İyi ya da kötü. Ee, iyiyim, i̇yi mi kötü mü yorumlayacağımız haberlerin bir diğeri dehşet beni her zaman çok dehşete düşürmüş olan nedense belki de. Rakik ruhumdan mı oluyor bize çok yakından mı gerçekleşti Kırmızı bilmiyorum. kitaptan bahsedeceğim. Yok bu bizim şu Taksim Meydanı'na pek yakında gerçekleşen kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiş korkunç bir cinayet. İkili cinayet meselesi. 1990'da tam 10 yıl önce Galatasaray Leeds United maçı öncesi Taksim'de iki İngiliz taraftarı bıçaklayarak öldürmüşlerdi. <Gülüyor> Bu Kevin Spellite ve Christopher Loftus öldürülenlerden biri de üstelik Fiber şey mühendisi filan yani hooligan diye baktığımız insanlardan değildi anlamış olacağımız gibi işi gücü olan biri yani mühendisi onun için söyledim çok önemli bulduğum için değil ama şimdi onunla ilgili yargılanan 20 kişiden biri varmış ve İki İngiliz taraftarı... ...bıçakla öldürme suçundan... ...altı yıl hapse çarptırılmış... ...Ali Baydar. Ve yakalanmış. Dün. Dün. Evet çok... ...uğraşmışlar yakalamak için herhalde. Ama... ...cezasının infazı için... ...mahkemeye sevk edildi diyor. Bunu şimdi iyi bir haber mi... Geciken bir adalet mi yoksa adalet mi kötü bir haber? Ne ne diye yorumlamalıyız? Ee, yani zor bir yorum hakikaten. Şimdiye kadar neden bulunamamış, neredeymiş, nasıl olmuş falan filan Onlar gibi şeylerle yok, ama, e, çok da önemli değil zaten hani çünkü neden bulunamamış ha tamam o zaman demeyeceğiz nasıl ne seviyeyle bulunamadığında ee, yani buna pek adil diyemeyeceğiz herhalde yine sabahki ikilemin biraz daha. Ya, zorlu bir kısmı da yani tahrik etti bize işte poposunu açtı bilmem evet, yaptı falan filan. Bayrağımızı hakaret etti dediler ama zaten dosya 20 kişiyle birlikte Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış. Bu ceza dosyanın 2 kez gittiği Yargıtay tarafından onanmıştı. 2 kez niye gitmiş yargıta tarafına onları da bilmiyoruz. Neyse neden yakalanamamış Şimdi nasıl yakalanmış falan bu gibi bilgiler yok. Neyse herhalde iyi haber diye. Bugünkü bak şey koydum koridordaki şeyi buraya getirdim. İbre yeşile doğru eğildi. Yeşil iyi haberler için kullanıyorum. Kırmızıyı kötü haberler için. Kırmızı ile yeşil arasında tam bir yerde kaldı. Bu yeni halin. Peki başka bir haber var 9 asker casusluktan tutuklandı diyor buna ne diyorsun? E, Valla diyecek çok yine bir şey yok çünkü bu e, hafta başında verdiğimiz haberlerden biriydi genelkurmayda e, arama yapıldı e, haberiyle başlayan haberin devamı e, çok gizlilik olan ve çok fazla şey söyleyemediğimiz davalardan biri. Ama ne anlama geldiğini çözümlemek için herhalde bekleyeceğiz. 13 subaydan 9'u tutuklanmış mahkemeye sevk edilen şantaj ve askeri casusluk iddialarıyla yürütülüyor soruşturma. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, devletin güvenliği ilişkin belgeleri temin etmek, gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek gibi suçlamalar var. Ee, 4 muvazzaf asker serbest işte demin de söylediğim gibi. 9'uysa e, tutuklandılar bu suçlarla ilgili olarak. Bakalım ne olacak. Şimdi e, bir de sonunda mini not var. Haberin aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde önceki gün getirilen 6 muvazzaf askerden ikisi savcılıktan dördü de İstanbul'un nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden serbest bırakılmıştı diyor. Bu bu fuhuşla karışık casusluk hikayesi. Evet bu fuhuşla karışık casusluk hikayesi. Peki şey ne olacak? Inessa Lia Rahmatova ve Nona Burduli Kimler? Genel ya. kurmaya ait çok gizli plan ve projeleri yabancı istihbarat örgütlerine sızdıran kişiler. Onların yakalanması için MİT de devreye girmiş. Yabancı mı? Bunlar Türk mü? Inessa Lia Rahmatova ve Nona Burduli Türklerle fuhuş yapan insanlarmış Bunlar Deniz kuvvetlerindeki Fuhuş soruşturması Amerika'da casusluk yaparken Yakalanan Rus ajan Anna Chapman Gibi 3 yabancı kadına uzanmış Rütbeli askerlerle Fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadının ajan olduğu iddiası, Genel genelkurmay Polis ve MIT'i alarma geçirmiş biz alarma geçelim mi bu durum karşısında? Görürsek miti ararız, Olmaz mı? Genel kurmaya da haber verebiliriz. E, verilebilir, evet. Rus, Ukrayna ve Azer Azerbaycan vatandaşlarıymış bunlar. Bütün Türkiye'de aranıyormuş Arzu Yıldız'ın haberi tarafta. Dün de 14 asker, 16 kişi savcılara ifade vermiş. Ee, vereceğimiz söylediğimiz haberi de verelim. Evet, evet. Kırmızı kitap değişti. Hakikaten e, kırmızı kitap değişti ne demek hiç fikrimiz yok. Kırmızı kitap niye var adlı soru çünkü ortada duruyor. Türkiye'nin gizli anayasası falan diye pişkince açıklamaları da oluyor bu kitapla ilgili medyanın en azından. E, yani bir anayasa var e, bizim vatandaşlar yurttaşlar olarak üzerinde uzlaştığımız hesapta her neyse. Toplumsal sözleşmemiz evet. yani. <gülüyor> bir de gizli anayasa var. Kimin kimle uzlaştığını bilmiyoruz orada. Ama asıl anayasa o. Milli, e, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi diye geçiyor adı. Şimdi bu yenilenmiş bu yenilenmeye bir de güzel diyeceğiz herhalde anladığım kadarıyla. Gerçekten hani benim yüzüm kızarıyor ama e, niye başkalarının yüzü kızarmıyor bilmiyorum. Genel olarak medyada çok bulaşılmaması tercih edilen bir konu oldu. Gerek e, AKP Taraftarı gerek AKP karşıtı medyada. Artık böyle tanımlayabiliyoruz ya soldu sabimler bilmem nesi kalmadığı için. Ee, neler değişmiş efendim? Şunlar irtica tehdidi diye bir laf yok artık. Onun yerine iç güvenlik bölümünde din istismarı ve aşırı dinci örgütler deniyor. Yani, politik doğruculuk e, bu konuda baskın çıkmış ama değişen bir şey yok yani. İrtica yerine ne diyorduk? Din istismarı ve aşırı dinci örgütler ee, ciddi değişiklik diyebileceğimiz tek şey Yunanistan'la ilgili işte 12 mile çıkarsa savaş sebebi sayarız hikayesi vardı ya onu kaldırmışlar belli, öyle mi evet, evet. öncelikli tehdit olmaktan çıkartmışlar benim okuduğum oydu sende ne diyor ben de cumhuriyetten oturup bir de takip. milli güvenlik siyaset belgesi okumamız gerekecek diyeceğim ama gizli bu okuyamıyoruz da Değil mi okuyabiliyor muyuz? Ama, ama Cumhuriyet'te açıkça yazılmış. Ya Benimki de NTV'deki diyor ki bak o zaman madem öyle Yunanistan 2005 tarihli kırmızı kitapta Yunanistan Karasu'ların 12.000'e çıkarma savaş sebebi olarak sayılırken yeni belgede bu durum öncelikle tehdit olarak tanımlanmıyor ve Yunanistan'la iş birliği vurgusu yapılıyor. Belki ama başka bir şey de söyleyebilirim. Kasus belli dedi. yeri evet. o kalıyormuş. Savaş sebebi yani kalıyor diyor. Öncelikle tehdit olarak tanımlamayıp nasıl kasus belli diyebilirsin ki? Belki casus belli diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben ortaokulda bunu uzun süre düşünmek <gülüyor> zorunda kalmış bir insanım. Travmalarımla oynamazsanız. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle şimdi. Kasus belli kalıyor demiş. Okuyorum. MGK toplantısında iç ve dış gelişmelerle MGSB'nin Revize edilmesine ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı. Ya revize nereden çıktı? Hani bunu kaldırmıyor muyduk ya? Tekrar tekrar aynı şeyi sayıklıyorum kabul ama hani böyle bir muhabbet yok muydu? Ben mi kuruyorum bunu kafamda yoksa benim kararım mıydı tek başıma? Zeyn'in <gülüyor> onu bir daha düşünmen lazım. Koridorda bir şey odası yaptım. İkna odası kurdum ben Heh, yeni. Güzel aslında Milli Güvenlik Siyaset Belgesi <gülüyor> gerekiyor konusunda bir ikna odası gerekebilir. Evet. Yani memniyetle gireceğim. Barkın Şık'ın haberine okursak şimdi iç tehdit başlıklı bölümünden belgenin irticai faaliyetler çıkarılmış. Bunun yerine dini istismar eden örgütler tanımı gelmiş. Bunu tamam, bunu söyledi. E, değişen ne? Neyse hadi geçiyoruz. geçiyoruz. Orada bir şey değişmemiş. Peki yeni giren şeyler siber tehdit. Oo. Uzay teknolojileri. Ye, yeah, vallahi modernleşiyoruz. Milli güvenlik siyaset belgesine girmiş. 22 Gelelim. sayfadan bu arada 44 sayfaya çıkmış yani güvenliğimiz olayı biliyorsunuz gittikçe zorlu bir hal alıyor. Ee, yani gerek yok bu belgeye derken 22'den 44'e çıkan bir belge sayfası sayısıyla karşı karşıyayız. Devamını da okuyayım. Hadi Asıl buyurun. tartışma konumuz işte ne uzlaşamadığınızı ikna etmek zorunda kalacağım seni. Yunanistan meselesi şöyle... Yunanistan'ın karasularını 12 mil olarak ilan etmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken kaynaklar adları belirtilmeyen Kasus Belli'nin savaş nedeninin kaldığını belirtmişler. Buyurunuz. Buradan Hı. okuyunuz. Valla yani çok şaşırtıcı bir şey yok çünkü zaten devlet perspektifini kırmızı kitaplar, yeşil dosyalar falan filanla oluşturduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti Yönetenleri olarak ben de dahilim. Biraz zor işimiz. Yani kafa oldukça mal da bu diyebiliriz herhalde. İran'la ilgili şunlar denilmiş. Daha önceden rejim tehdidi olarak yer alıyormuş. Şimdi nükleer güç ve silah tehdidi olarak yer almaktaymış. Mesela bu da iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim ama. Bakıyorum alete... Kırmızıya doğru kötüyüm. Kötüce mi? Hmm. İbre kötüyü gösterdi bu sefer. Anladım. Ama evet. çok az fark var. Her an değişebilir. Mesela hani bangır bangır tartışıyoruz ya füze kalkanı projesi hmm. ABD'nin ya da NATO'nun ya da Türkiye'nin ya da kimin olduğunu bilmiyoruz ama bir füzeler falan bir kalkan koyalım. var yani. O kalkan mesela yok hiç. <gülüyor> yani madem her şey böyle bir güvenlik siyaseti ve güvenlik perspektifiyle bakıyorsun, kalkan nerede? O da yok. Ya yani tam bir hikayeden işte 98 ritimli bir başka belge. Bak şimdi İbreyi hemen iyiye çevirtecek şey vereceğim. Ama sen, seni söyleyeceğim bir şey vardı daha. Bunu ee, engellemek istemem. Yok PKK ile mücadeleye de geniş yer ayrılmış bildiri de ancak alışılmışın dışında ayrıntılar varmış bu sefer. Yani gidip satır aralarında fiillerin nazikleştiği görüyor. Kim görüp, söylüyor bunları? Ya benimkinde NTV söylüyor, seninkinde şimdi Cumhuriyet elimizde ne varsa Hayır, oradan bakıyor. Ama bunları NTV'ye ya da Cumhuriyet'e kim söylüyor? Bu alışılmışın dışında olduğunu nereden öğreniyor NTV ya da e, Cumhuriyet? Ya eski kırmızı kitabı alıyor. Yeni Yenişini onu alamıyor. alamıyor işte. Aa, alışın o zaman bu baya baya medya servisi. Sende de yazıyor mu? Alışılmışın dışında diye. Her şey yazıyor bende. Toplantıda ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin etraflı surette ele alındığı... ...bölücü terör örgütünün Türkiye'nin bütünlüğü, milletin birliği ve huzurunu bozmaya yönelik... ...her türlü faaliyetine karşı çok yönlü olarak yürütülen mücadelenin... ...halkın sağduyulu yaklaşım ve desteğinden alınan güçte... ...bundan sonra da aynı kararlıkta sürdürüleceği. Ne belirten kaynaklar. Yok, ifade edildi diyor. Bazı kaynaklar. Her tarafında. Herhalde kaynak, hiç yok, kaynak kaynak yok burada. Öyle gidiyor. Evet. Ama ben sana artık... E tırnakçı bölümler var. Bu nasıl oluyor? Köşeli olabiliyor? parantez mi? Yok bildiğin tırnak. Dost ve müttefik ülkeleri bu hususları ciddiyetle ve sorumluluk duygusu içinde dikkate almaları ve terör örgütü mensupları ve yandaşların ülkelerinde faaliyet göstermelerine imkan tanınmaması ve terörün maddi kaynaklarının kurtulması bakımlarından etkin tedbirler benimsemeleri çağrılarında bulunulmuş. Peki o tırnaklar vahşi bir kedi tarafından pençelenerek atılmış olamaz mı? Onu Der misiniz? Izliyorum. Orada aslında bambaşka bir hikaye var. Bir yanlışlık sonucu tırnak <gülüyor> için alınmış bir haberle karşı karşıyayız sayın dinleyiciler. Şimdi ben güzel yere geliyorum artık. Buyurun. <gülüyor> bir güzeli varsa onu alalım. Değiştirdim şey, renkleri de değiştirdim alette de hemen. İyi haberi Pen arada pembeyle dakika... göstermek istiyorum. Son dakika haberi casusluk soruşturması kapsamında dördü asker on kişi daha adliyeye sevk edilmiş. Hmm. Peki son iyi habere Lütfen geçiyorum buyurun. artık. Bütün Özür bu karışıklığa son veriyorum ve ibre pembeye doğru kaydı. İyi haber şu. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Koşener ve komutanlar Köşkte sürpriz şekilde yeniden bir araya gelip zirve yapmışlar. Zirve yapmışlar. Evet. Toplantı sonrası zirve. Günün en iyi haberi bu. Hmm, çok güzel. Peki şey kısmı ne? E, 2049'a kadar eğer elimizi çabuk tutmazsak Türkiye nüfusu yaşlı olacak diye bir şeyi de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne koyup hani acilen çocuk yapın bu milli bir meseledir bunu demiş olamazlar. Vallahi demiş yani demişler mişli konuşabiliyoruz ancak. Ama işte öyleymiş. Onu da demişler. Yapmamışlardır. Ya dememişler. üç çocuk mu çocuk dememişler. dememişler. Hani e, benim okuduğum haberde üç çocuklu falan eğlenceli verilmişti haber ama hani üç çocuk dememişlerdir herhalde. Sayısını serbest bırakmışlardır ama Ey Türk milleti yavrulayın gibi bir madde eklemişler anladığım kadarıyla. Güvenliği sağlamak için. bu, bu konuda yaşlanmamayı sağlamak için. O da tabii güvenlik için gerekiyor. E çünkü memlekete asker lazım. Bu mantık çerçevesi içinde e, gerçekten hayat asla ve asla değişemeyeceği gibi sonsuza kadar aynı yerde fır fır fır dönme ve ardından baş dönmesi, mide bulantısı ve kusmayla da sonuçlanabilir. Yani gerçekten garip 22 sayfalık siyaset belgesinden kurtulmak üzerinden retorik yapan hükümet 44 sayfalık yeni belgeyle ortaya çıktı. Bence haberin özeti bu. Bir desen Kazan doğurmaz diyordu. Vallahi doğurdu ya. <gülüyor> Ölünce iyiydi de doğurunca bir sinirleniyor insan. Burada tam tersi oldu hocanın fıkrasında ama olsun. Olsun ben biliyorsun hoca fıkralarıyla bu sıralarda... Biraz bozdunuz. <gülüyor> kafayı bozmuş vaziyetteyim. <gülüyor> Evet, bitirelim bence. Ha, Bu bitirirken bir de koridora çıkamayacağız. Yani. Tamam, son e, duyurulu. E, Markizm toplantıları bugün itibariyle saat 3'te Taksim Hill'de başlıyor. E, öyle de bir şey varmış. İlk toplantı Kemalizm, Stalinizm ve Türk Solu toplantı saat 3'te Taksim Hilde. Evet, bitiriyoruz. Bitirirken Earl Bostic'ten bir parça dinleyeceğiz. Çok artık standart sayılan e, Harlem Nocturne. Onun jazz ve ritim ve blues dalında saksafonuyla bir dönemde çok ün kazanmış Amerikalı Earl Bostick'in ölüm yıl dönümü 28 Ekim'de 1965'te ölmüştü genç bir yaşında hayata veda etmiş müzisyenlerinden biri en büyük ün kazandırdı parçalardan biri de Harlem Nocturne adını taşıyor. John Coltrane gibi çok önemli kendisinden sonra gelecek müzisyenler üzerinde de üzerinde de etkili olmuş bir saksafoncu. Ve bu karakteristik bir gırlaması var saksafonun. Bunu hmm. da Harlem Nocturne'de daha çok dinleme imkanımız olacak şimdi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. te.